eminim ki dinamikler çok iletişim gerektirecek şekilde gelişecektir çevirmenlik için %100'den veya %0'dan bahsetmemiz doğru olmaz. Bu doğru bir senaryo, güvenilir bir senaryo olmaz. Diğer yandan eğer Avrupa bir nevi olursa Türkiye mantıklı bir zaman içerisinde ya da Kıbrıs sorunu makul bir zamanda çözülürse o zaman Walter'ın bahsettiği rakamlar gerçekçi değil, gerçekçi olmayacaklar. Eğer o ya da bu şekilde Türkçe resmi dillerden bir haline gelirse Türkçe en büyük resmi dil olacak. En azından Almanya kadar büyük olacak. Kaç Alman tercümanınız var? Ha, kaç Alman çevirmeniniz var? Eğer yanılmıyorsam 70 çevirmeniz olması lazım. 70 çevirmeniz var. Resmi. Bizim 30-35 tane var. Sadece resmi çevirmenlerden bahsediyoruz. Pazartakilerden daha fazla bir sayıdan bahsediyoruz. Çoğunuzun burada kalmak isteyeceğini gözünde buldurmadan söylüyorum bunu Brüksel'de çok daha fazla çevirmene ihtiyacınız olacak sizin çevirme üretme ritminizle eğer dil bir şekilde resmi bir dil haline gelirse o zaman geride kalmış olacaksınız ben diğer dillerden bahsetmek istiyorum eğer izin verirseniz ispanyolca düşündüğümüzde olgaya katılıyorum tabi ki yapabildiğimiz kadar yardımcı olacağız size Yiğit'in sunumundan çok etkilendim. Jeopolitik ve ekonomik açıdan değerlendirdiğimizde çok net veriler gördük. Bunlar hakkında ben daha önce düşünmemiştim. Bu bakış açısıyla bakmamıştım. Biz işveren olarak... benzer sorunlarla karşı karşıyayız. Şimdilik kadar biz hep mevcut 23 resmi dilden bahsediyorduk. Ama unutmamak lazım ki ticaret yaptığımız ortaklarımızla da dillerin dillerine de ihtiyacımız var. Mesela Ruslar, Araplar, Çinliler. Bu pazar analizi bizim de yaptığımız bu pazar analizinde görüyoruz ki İş birliğine ihtiyaç var. Biz bu iş, iş başladık bu ülkelerdeki üniversitelerle. Çi, Çince ve Rusça'da özellikle bu çalışmalar yapılıyor. Bence pazar analizleri bizim harekete geçmemiz için önemli başlangıç noktaları. Eğer üniversiteler şimdi Rusça ve Çince için bir talebin arttığını görürlerse o zaman bir şey yapmaları lazım bununla ilgili. Eğitim konusunda alan kat etmek lazım. EMCI üyesi olarak siz ayrıcalıklı bir pozisyona sahipsiniz. Çünkü diğer üniversitelerle irtibattasınız ve bir konsorsiyumda çalışabiliyorsunuz. Bu tabii ki çok kolay değil. Çince ve Rusça için eğitmen bulmak kolay bir şey değil ama bir şekilde bunun bir yolu olmalı ve diğer üniversitelerle işbirliği yaparak bu dillerin eğitime eklenmesi mümkün kılınmalı Olga Juan Carlos ve ben geçtiğimiz gün bir çalışma yaptık. Bir üniversitenin Merkez Asya'daki tüm dilleri öğretebileceği kapasitede olduğunu gördük. Tüm bu dillerin eğitimi çok ilgi çekici. Avrupa Parlamentosu tabii ki bu diller için de çevire ihtiyaç duyacak. Biz başbakanlarla görüşmeler yapıyoruz ara sıra. Ve bu ülkelerin temsilcileriyle görüşüyoruz. Ve onlar kendi ana dillerini kullanmaya meyliler daha çok burada bir ihtiyaç var pazar analizinde bize bunu